Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diyerkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'da 95'tesiniz. Ben Rauf Kösemen, ortağım Damla Özgür'le kayıttayız bugün. Programımız salı günü yayınlanacak. Biz bugün dört gün önceden kaydı yapıyoruz. Pandemi koşullarında böyle çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz var Zeynep Filik, İmece Lab yöneticisi Şayka Özcan Ortaç, İmece Lab yönetim kurulu üyesi Şayka Hanım. Aynı zamanda da büyük bir holdingin e, temsilcisi olarak e, bu projede yer alıyor. Projeyle ilgili bilgileri bize damla verecek. Önce konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Zeynep Hanım, hoş geldiniz Şayka Hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk sağ olun. Tekrar hoş geldiniz diyeyim ben de e, Ravuk'la beraber. Biraz aslında Diyerkam'da bu hafta neyi konuşuyoruz, üzerine konuşalım. Ondan sonra da e, hem Zeynep hem Şahika sizlerle e, uzun uzun nedenleri ve nasılları üzerine de konuşacağız. Diyerkam'da dinleyicilerimizin e, bildiği gibi son birkaç haftadır aslında eğitim serisi yapıyoruz. Ve e, ilkokuldan e, üniversite bitişine kadar eğitimin farklı alanlarında pek çok farklı meseleyi konuştuk. Erişimi konuştuk, ayrımcılığı konuştuk. Müfredatın nasıl gelişmesi gerektiğini konuştuk. Bugün de aslında başka bir alandan yaşam boyu eğitim, üniversite eğitiminde üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik kavramının e, aktarılması ve gençlerin sürdürülebilirlik temalı çözümler bulması üzerine konuşacağız. İMCE Lab zaten daha önce de çok konuğumuz oldu. E, pek çok projeyi yapıyorsunuz. E, Şahika sizler de e, İMCE Lab'ın Kurucu ortaklarındansınız holding olarak. Şimdi de yeni bir proje başlatıyorsunuz. Ee, Akıllı Hayat Akademisi'nin sürdürülebilirlik eğitimlerini yaygınlaştıracaksınız. Ve IMC Lab yürütücülüğünde gençlere ulaşacaksınız. Biraz projenin nasıl bir proje olduğundan bahsedelim mi ilk adımda? Tabii. Ee, Zeynep, buyuruz. Ben de başlayalım. <gülüyor> Merhabalar. Öncelikle çok teşekkürler e, girişiniz için. Umarım güzel işler yapabiliyoruzdur. Evet. Biz aslında e, İmece olarak, İmece bir sosyal inovasyon platformu ve e, bunun gençlik ayağı olarak İmece bir e, 2019 yılında başlattık. E, yaklaşık böyle birkaç hafta önce de az önce bahsettiğimiz e, Sürdürülebilirlik Akademisi, e, Akıl Ayet Akademisi programına başladık. E, Türkiye'nin her yerinden e, pek çok başvuru aldık. E, binin üzerinde bir başvuru sonucunda e, seçilen öğrencilere yaklaşık 150 tane e, öğrenci seçildi. E, onlara Sürdürülebilirlik alanında Böyle geniş bir perspektifte eğitimler vermek üzere birleştik diyebilirim hani ilk etapta. Şahika bu birleşim aynı zamanda bir akıllı hayat dediğimiz büyük çatının bir parçası ve yaşam boyu öğrenme felsefesiyle birleşiyor. Nasıl bir vizyon akıllı hayat? Şöyle söyleyeyim. Akıllı Hayat 2030 aslında bizim sürdürülebilirlik stratejimiz ve biz bu kapsamda iş yapış biçimi ve yaşam biçimi haline getirmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği ve de sürdürülebilir kalkınma amaçlarında kendimize referans olarak alıyoruz. Malum 17 amaç arasında yer alan nitelikli eğitimde aslında odaklandığımız en önemli alanlardan birisi. Çünkü 2030'a kadar eğer biz sürdürülebilir kalkınma ve yaşam inşası için gereken e, bilgi, beceri veya yetkinlikleri kazanmamız gerekiyorsa eğitime çok e, önem vermemiz gerekiyor. E, bugün baktığımızda aslında e, yani malum iklim krizde geçim sıkıntısı, artan nüfus, kaynak etersizliği vesaire pek çok küresel meseleyle karşı karşıyayız. Ve bunlar o kadar e, derin ve o kadar aslında büyük meseleler ki e, tek başına bir kurumun e, sivil toplumun ya da akademinin e, çözmesi mümkün değil. Topyekün bir işbirliği ve sistemsel bir e, dönüşüme ihtiyaç var. E, bu anlamda da biz bir dönüm noktasında olduğumuzu düşünüyoruz. E, ve de e, akıl hayat kılnatur stratejimizi çalışırken de bazı e, temel içgörüler edindik. E, burada da aslında e, sürdürülebilirliğin çok konuşulmasına rağmen son yıllarda e, çok da içselleştirilmediğini görüyoruz. Belki de sadece e, çevreyle ile sınırlı kaldığını görüyoruz. E, o anlamda baktığımızda da başta gençler olmak üzere, çünkü geleceği inşa edecek olanlar da onlar, e, bu kavramın aslında tam anlamıyla içselleştirilmesi, e, öğrenilmesi ve de bunu bir gerçekten yaşam biçimi haline e, getirilmesine ihtiyaç olduğunu gördük ve de e, bu konudaki farkındalığı ve okul seviyesini arttırmak üzere de e, ne yapabiliriz diye baktığımızda kendi kurulumu içinde yaptığımız e, akıl hayat eğitimlerini aslında yine aracılığıyla birlikte e, üniversite öğrencileriyle ilgili umuşturmayı planladık e, ve yolu e, amaçla yola çıktık diye özellikleyebilirim tam bu noktada çok güzel bir e, kapı açtın bize hemen ben o kapıdan girip soruyu e, sorayım. E, örgün eğitimimiz İklim okur yazarlığı üzerinde planlanmış bir müfredata sahip değil. Hiçbir aşamasında ilk orta öğretime üniversiteye kadar yavaş yavaş sürdürülebilirlik kavramı eğitimin de bir parçası haline geliyor. İMC Lab çok uzun zamandır gençlerle birlikte sürdürülebilirlik sorunlarına yaratıcı çözümler de bulmaya çalışıyor ama bu sefer doğrudan üniversite öğrencilerine odaklandınız. İklim okuryazarlığını ve iklim krizini nasıl bu örgün eğitim sisteminin bir parçası haline getirmeyi umuyorsunuz diyeyim en azından. Bu başlangıç nasıl bir başlangıç? Hı hı. E, şöyle e, açıklayabilirim aslında. E, az önce bahsettiğimiz bu hayat boyu öğrenme, yaşam boyu öğrenme olayını aslında biz böyle değişimin hızına e, adaptasyon becerisi olarak e, biraz e, ele alıyoruz. Yani bu alanda hem yeni öğrenme alanlarına bir e, alan sağlamaya çalışıyoruz hem de aslında özüne, köküne dönmek. Ve oradan bir şeyleri çıkartıp e, yeni dünyaya adapte etmek olarak görüyoruz. E, bu noktada da aslında şu an e, böyle Bekir Aydır'ın da bir kitabı var, Hikayesini Arayan Gelecek diye. E, orada da şöyle bir şeyden bahsediyor. Aslında bir dönem şu an kapanıyor ve yepyeni bir dönem açılıyor. Bu yeni dönemi e, hayal edecek gençlerle beraber e, biz belli süreçler geçiriyoruz. Az önce bahsettiğimiz o sürdürülebilirlik alanına, yenilikçi e, çözümler arayan gençler de aslında tam bunlar. Ee, bu süreç içerisinde biz e, gençlere e, bir aslında eğitim programı sunuyoruz ama biraz yeni nesil bir eğitim programı yaratmaya çalışıyoruz. Biraz böyle okul müfredatına alternatif bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Aslında böyle eğitim sistemini eklediğimiz bir e, süreç var burada. E, gençlerin talepleri doğrultusunda e, iklim krizinden başlayarak sürdürülebilirliği, toplumsal cinsel eşitliği, erişilebilirliği, kapsayıcılık pek çok alanda böyle geniş bir yeltazede sunmaya çalışıyoruz. E, buradaki hedefimiz de Buradan çıkan gençlerin ileride hani sürdürülebilik alanında çok böyle e, başı sonu belli net bir programdan bir çıkmış gibi değil de e, gençler bu sürdürülebilik alanında almış oldukları eğitimi kendi hayatlarında nasıl uygulamak istiyorlarsa biraz o şekilde e, gerçekleşiyor. Yani buradan çıkan bir genç belki bir özel sektörde e, satış alanında çalışan biri de olabilir. Or oradaki e, geliştirdiği projelere sistemsel bir şekilde bakabilir, sürdürülebilirlik e, gözlüğüyle bakabilir. Ya da işte iklim krizini nasıl önleyebiliriz? Burada nasıl inovasyonlar gerçekleşebilir tarafıyla bakabilir? Ya da yepyeni bir girişim kurabilir ya da bir girişimde çalışabilir. Yani aslında bizim bu vermiş olduğumuz eğitim herkesin tam olarak aynı şekilde aldığı bir eğitim değil. Genç hangi alanda daha fazla derinleşmek istiyorsa eğitimini o şekilde tamamlamış oluyor. Hedefimiz. Aslında eğitim sistemine daha yenilikçi yaklaşıyoruz dememizin de en büyük nedeni bildiğiniz gibi böyle aslında yüzyıllardır eğitim sistemimiz çok da fazla değişmedi. Yani bir öğretmen var ve sınıftaki diğer insanlara bir şeyler anlatıyor ve sonra bir sınava tabi tutuyor, geçiyor ya da kalıyor. Biz aslında burada yine uzmanlarımız var. Az önce Şahik Hanım'ın da bahsettiği gibi özel sektörden, akademiden, sivil toplumdan ya da etki ekosisteminden gelen insanlar var. E, belli fikir paylaşımlarında, bilgi paylaşımlarında bulunuyor ve ardından da aslında interaktif bir ortam var. Gençler mümkün olduğunca soru soruyor, belli atölye çalışmaları yapıyor, gençler kendi aralarında bir araya geliyorlar ve birbirlerinden de öğrenmeye başlıyorlar. Aslında buradaki hedefimiz biraz bir model e, sunabilmek. Hem e, uzmanlar tarafından eğitim alınmasını sağlayabilmek hem de kendileri, kendi içlerinde öğrenebilecekleri ortamlar yaratmak. E, bununla beraber de güzel projeler de ortaya çıkıyor. Bu projeleri de hem imece olarak hem de kurucu ortaklarımızla beraber desteklemeye de çalışıyoruz. Ya da buradan çıkan gençleri profesyonel hayatlarında nasıl deneyimler yaşayabilirler diye onlara bazı kapıları da açmaya çalışıyoruz. Aslında hani genel olarak imecelep olarak sürdürülebilirlik eğitimlerini bu şekilde yapıyoruz. Hemen burada biraz konuştuğumuz bu kavramsal çerçeveyi gündelik hayata da İndirelim. Ee, akademik hı hı. partnerleriniz Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ee, hı hı. ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden üniversite öğrencileri katılıyor eğitim programına. Sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanıyorlar. 5 Şubat'ta başladınız. Ee, hı hı. Geldik 17 Şubat'a. 12 gün geçti. Neler oldu şimdiye kadar ve önümüzdeki adımlar neler projede? Evet. Aslında şu şekilde biz ele alıyoruz. Programımıza seçilen gençlere hemen böyle bir eğitimle başlamak yerine ilk etapta kendini keşfetme atölyesiyle başlıyoruz. Yani gerçekten bu programdan ne bekliyor? Arkadaşlarıyla ile olan iletişimi nasıl olacak ve burada nasıl bir deneyim yaşayacak? Hem kendi nasıl bir şey bekliyor ve bize neler sunabilir tarafından böyle bir kendini keşfetme, amacını keşfetme atölyesi yapıyoruz. Çünkü e, zaten pek çok e, araştırmada da e, gözüktüğü şekilde şu an böyle anlam odaklı işlerde çalışmak, yapılan her işte ben bunu neden yapıyorum diye kök nedenine inmek e, gençler tarafından da böyle e, yaygın bir düşünce şekli olmaya başladı. O yüzden ilk etapta biraz nedene odaklanıyoruz. Neden buradasın? Ne yapabilirsin? Kendi gücünün farkına var mı tarafından? E, ardından aslında biz Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve SDSM Türkiye ile birlikte ee, Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyenlerinin de ilk etaptaki e, bize salmış olduğu e, güzel eğitimlerle birlikte e, hem toplumsal cinsiyet eşitliği bir alanında hem e, sürdürülebilirlik liderliği alanında e, ve burada yaratılacak işte sosyal ve çevresel etki nedir, nasıl ölçümlenebiliyor alanında eğitimler e, alındı. Bu eğitimlerin yanı sıra her eğitimin ardından da bir sohbet serisi, serimiz var. Burada da aslında belli bir teorik eğitim alındıktan sonra bunun Türkiye'de ya da globalde nasıl uygulandığına dair belli vakal çalışmaları dinliyorlar. Onun üzerine sohbetler yapıyorlar. O sohbeti liderlik eden kişiyle beraber aslında biraz daha böyle tırnak içerisinde kafa açıcı sohbetler gerçekleştiriyorlar. Şu ana kadar bu eğitimleri aldılar. Önümüzdeki süreçte de sistemsel düşünce eğitimleri başlayacak. Çünkü aslında bizim de tüm bu programı tasarlarken e, belli metotları mümkün olduğu kadar gençlere e, öğretmeye ve onlarla birlikte deneyimlemeye çalışıyoruz. Bunlardan da en önemlisi bir soruna bakarken sistemsel bir şekilde bakabilme. E, az önce de konuşulduğu gibi aslında bir kurumun ya da e, tek bir gencin bir şeyi dönüştürme gücü e, ancak bir toplulukla birlikte olabiliyor. Burada da aslında herkesin farklı görev ve sorumlulukları oluyor. O bir soruna sistemsel bir şekilde bakabilmesi bizim için en kıymetli noktalardan biri. Yani akademi bu soruna nasıl girebilir, Özel sektör neler yapabilir? E, kamu burada nasıl bir rol oynayabilir? Bunlara bakabilmeleri adına e, şimdi sistemsel düşünce eğitimlerimiz başlayacak. Tüm bu sürecin sonunda da onlara verilecek bazı vaka çalışmalarıyla birlikte e, design thinking, ta tasarım odaklı düşünce eğitimleri alacaklar ve sonunda e, kendileri ufak e, projelerini gerçekleştirecekler. Bu projeler aslında böyle inanılmaz büyük bir girişim fikrine dönüşmesi gibi bir hedef değil bizim için. Burada almış oldukları tüm eğitimlerin biraz e, uyarlamasını yapacakları, aldıkları eğitimleri e, bir proje içerisinde birleştirebilecekleri taraftan da en son bir projeyle buradan çıkacaklar. Şimdi bir zoom out bir zoom in e, bir yaklaşıyoruz uygulamaları konuşuyoruz bir uzaklaşıyoruz kavramsal çerçeveyi konuşuyoruz bir kez daha uzaklaşalım bu sefer bir üst kavramsal çerçeveye geçelim isterim. E, iş dünyasının eğitim odaklı projeler geliştirmesi ve akademiyle de işbirliği içerisinde kimi zaman da eğitim bakanlığıyla işbirliği içerisinde eğitim alanına müdahalelerde bulunması çok yeni bir şey değil. E, zira Aynı zamanda iş dünyasının kalifiye eleman ihtiyacı nedeniyle de özellikle mesela meslek liseleri için yapılan programlar vesaire gibi çok ciddi örneklerini de gördük bugüne kadar. Fakat bu noktada baktığımız zaman iş dünyasının da çok önemli bir dönüşümün eşiğinde olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalaması ve net sıfır hedefini koyması 2053'e giderken bir yandan Yeşil Mutabakat'la beraber dünya üzerinde e, ticaretin biçiminin değiştirilmesine yönelik hedeflerin konması gibi pek çok ayakta iş dünyasının dönüşmek zorunda olduğunu görüyoruz. İş dünyası elbette bu dönüşüm sürecinde aynı zamanda ekipleriyle birlikte dönüşecek. O yüzden acaba bu projeyi de özellikle üniversite gençleriyle birlikte yaptığınız için e, iş dünyasının yeşil dönüşümünün gelecek kuşaklarının da en azından zihinlerinde tohum olarak sürdürülebilirliğin bulunduğu bir kuşak olarak yetiştirme müdahalesi olarak kabul edebilir miyiz Şahika? Ne kadar güzel özetlediniz aslında ee, çok e, doğru çok e, doğru bir yerden yaklaştınız ee, öyle olduğunu düşünüyoruz çünkü e, biz kendi kurumumuzda aslında daha iyi bir gelecek için sorunlu yatırım oyundan yaklaşımıyla hem yenilişçi iş modellerine yatırım yapıyoruz ama bir diğer memnun alan aslında insan odaklı ekosistemler tam da konuştuğumuz üzere e, bunu yaparken de medikal işbirliklerinden e, güç alıyoruz e, ve tüm hani yatırım alanlarımızda çevresel, sosyal ve içimsel alanlarda da değer yaratmaya odaklanıyoruz. Bu dönüşümü yaşarken e, baktığımızda e, şirketler ve kurumlar çok hızlı dönüşüyor ve bu yaparken de aslında ihtiyaç duyduğu yetenekler de değişimi gösteriyor. E, yapılan pek çok araştırma var son yıllarda ve e, bu sebeple de ortaya çıkan yetenek açığı nedeniyle de insan kaynağına ulaşmakta zorluk çekildiği e, ortaya e, çıkıyor. E, bu amaçla biz niye yandan biraz önce bahsettiğim gibi kendi okulumuz içerisinde eğitim ve gelişme yönelik çalışmaları hızlandırırken, gerçekleştirirken bir taraftan da aslında bu tip toplumun diğer geri kalan kesimine çalışanlarımız dışındaki paydaşlarımıza nasıl ulaşabiliriz diye bu tip çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Burada bir önemli tahap tabii aslında gençler boyutuna baktığımızda artık onlar da kendileri için anlam yaratan eşitlikçi ortamlar sunan şirket derde çalışmak istiyorlar. Ee, biz bu yaklaşımın ilk işaretlerini aslında birkaç yıl öncesinden itibaren gözlemlemeye başladık. Ee, çünkü gençler artık hem e, çalışan olarak iş dünyasının içinde bir paydaş olarak hem de tüketici olarak baktığımızda bizlerin bir anlamda müşterileri olarak da e, iş yaşamına doğrudan etki etmeye başlıyorlar. E, diğer taraftan dijitalleşme çok hızlı bir şekilde arttı biliyorsunuz ve bunun da etkisiyle birlikte dünyanın farklı bir yerindeki olan e, benzer yaklaşımlar, e, herhangi bir olaya gösterilen tepkiler, yorumlar aynı şekilde günümüzde e, biz de bir anda e, kendimizi bunun içinde bulabiliyoruz. E, dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman aslında sürdürülebilirlik konusunda da e, bizim kendi akıllı mimarlarımız dediğimiz bu çalışanlarımızı e, anlatıp onlarla birlikte öğrenip e, kendimizi geliştirdiğimiz süreçte e, imece aracılığıyla da, da e, şu anda böyle Böyle çok hızlı bir programla e, dokunabilmeyi gençlere de çok önemsiyoruz. E, Zeynep belki birazdan bahsedecektir ama e, bu program e, o kadar fazla başvuru aldı ve o kadar ilgi ve merakla devam ediyor ki e, şu anda biz bunu inşallah yapabilirsek yaz döneminde de yaz okuluyla da e, devam ettirmeye amaçlıyoruz ki hem daha fazla gence ulaşabilelim hem de etkimizi e, daha fazla yayabilelim diye. Tam bu e, erişim, etki ve ulaşım ve başvuruların çokluğu üzerinden bir soru sorayım. Zeynep sana dönüyorum bu sefer de. E, sivil toplumda çok sık gördüğümüz eşitsizliklerden bir tanesi e, özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi 3 büyük şehir. hani Bunun yanına birkaç tane daha katabiliriz ama büyük şehirlerde üretilen sürdürülebilirlik birikimi ve jargonuna yerelden ulaşımda problem olmasıydı. Bu o birikime eşit erişimin e, olmadığı anlamına geliyordu. Aynı şey üniversite gençleri için de geçerli. Okudukları üniversitelerden bağımsız olarak bulundukları coğrafi bölgelere göre belli başlı birikimlere, tekniklere, kullanılan dile, üsluba, jargona erişim eşitsizliği içerisindeler. Fakat programda siz Türkiye'nin dört bir yanından gençleri ...getiriyorsunuz hı hı. E, gördüğümüz kadarıyla. Bu aynı zamanda bir erişilebilirlik, eşit erişim fırsatı olarak da okunabilir mi? Nasıl bir yapınız var? Ne kadar parçalı ve dezavantajlı bölgelerden gelen e, gençlere neler katıyorsunuz? Hı hı. E, yani kesinlikle çok haklısınız. E, ben bunu şöyle e, okuyorum aslında... E, şu anki pandemi koşullarının bize sağladığı e, en büyük artı kesinlikle e, erişilebilirliğimizin arttı. yani kapsayıcı bir program yaratmamıza olan pozitif bir katkısı oldu. Bu da şu şekilde aslında 2019 yılında Image Lab kurulduğunda zaten ilk etapta e, bazı prototip çalışmalarımız oldu, prototip programlarımız oldu. Neler yapabiliyoruz, gençler tam olarak ne istiyor, nasıl bir program yaratırsak hem geleceğe anlam taşıyan işler e, yapabiliriz hem de bu alanda gençler e, yetiştirebiliriz diye. İlk etapta daha çok İstanbul özelinde ve offline şekilde yapılan eğitimlerimiz vardı. Covid'in gelmesiyle beraber her şey online'a taşınmış oldu. Online'a taşınmasının en büyük katkısı da Türkiye'nin dört bir tarafından gençlere ulaşmış olduk. Bu programda da gördüğümüz 60 farklı genç, 60 farklı ilden gençler başvuru yaptılar. Ve böyle programın zaten başvurularını okurken Şahit sürekli böyle istikliği inşaatlar atarak yani ne kadar güzel yazmış, ne kadar güzel özetlemiş, ee, kendi yerindeki bir soruna çözüm bulmak için bu programa katılan gençlerle dolu bir e, başvuru serüveni oldu bizim için. Yani e, biz aslında örnek veriyorum bir su krizini konuştuğumuz zaman normal şartlarda daha öncesinde yani 2019'sında çok fazla işte İstanbul, İzmir, Ankara bahsettiğiniz gibi illerden çok fazla başvuru oluyorduk ama şu an işte Konya'dan bir başvuru geliyor ve işte oradaki obrukların fotoğrafını çekerek bize burada böyle şeyler var ve ben bunun aşmak istiyorum. Ben bu konulara karşı fikirler geliştirmek istiyorum. Bunun kök nedenlerini öğrenmek istiyorum diye başvurular gelmeye başladı. Ve arkadaşlar mümkün olduğu kadar programımıza dahil etmeye çalıştık. Hatta programımıza dahil edeceğimiz gençler normalde çok daha sayı olarak azın Neredeyse iki katı insanı içeri aldık. Bunun da nedeni eleyemedik gerçekten. Ee, çok özenli, çok titizlikle e, yazılmış başvurulardı. Ve buradaki o kapsayıcı yaklaşım birden fazla e, problemi görerek kendi e, arka planıyla bize e, gelen başvurular sayesinde e, 60 farklı şehirden başvuru vardı. Ve bunların da e, 27 tane e, ilimizden gençle birlikte şu an projemizi e, yürütüyoruz. E, bu da gerçekten bize... E, Yaptığımız işlere gerçekten anlam katan bir hale dönüştü. Sadece bizim gençlere sağladığımız bir fayda olarak da görmüyorum açıkçası bunu. İklim krizi eğitiminde o gençlerin de bize sağladığı, kendi örnekleriyle sağladığı çok güçlü bir program gerçekleşmiş oldu. Artık yapmış olduğumuz hani tekrar ofislere dönsek dahi tüm programlarımızı, buradaki İmece Lab tarafındaki programlarımızı online'da devam ettirme kararı da aldık büyük ölçüde. Bunun da en büyük nedeni bahsettiğiniz gibi farklı illere e, ulaşmak oldu. Peki e, iller ve erişim bazında bir kapsayıcılıktan ve çeşitlilikten bahsettik. Hı hı. E, gençlerden gelen meseleler bazında da bir çeşitlilik hı hı. var mı? Nelere odaklanıyorlar hı hı. en çok? E, yani şu an aslında ilk bahsettiğimiz gibi iklim krizini e, çok yaşayan, yani kendi bölgesinde çok derin yaşayanlar var. Evet özellikle hani daha e, kuraklık tarafından yaklaşan çok fazla genç oldu e, su krizi ve iklim krizi aslında şu an e, en böyle odak noktaları olarak gördüğümüz taraf e, kadın öğrencilerimiz e, tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğine e, çok duyarlı ve bu alanda çalışmalar yürütmek isteyen pek çok e, öğrencimiz var sadece kadın öğrencilerimiz değil erkek öğrencilerimizden de e, çok fazla var ve e, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz bir çalışmada hatta e, akademisyenimiz hani e, buradaki topluluğun hani birlikte hareket ederse gerçekten bir değişim yaratabileceğinden de bahsetti. Çünkü herkes kendi hikayesinden bir şeyler anlatmaya başladı. Ve aslında bu da böyle o hikayelerle e, imajinin o kültürü de e, gelişiyor. O yüzden farklı bölgelerden daha farklı toplumsal meselelere dokunan insanlar var. Ya da kendi gerçekliğinden. E, bu da bize bir çeşitlilik e, sağladı kesinlikle. Bölge bazı, yani Türkiye gibi çok geniş bir coğrafya olduğu için bölge bazlı değişiklikler var. E, ama Asıl odak nokta iklim krizi ve su krizi diyebilirim gençler tarafından. Hayatta kalma krizindeyiz. Doğru. Ee, peki e, bir yandan da bu gençlere iş dünyasında da farklı fırsatlar e, tanımaya çalışıyoruz dediniz. Orayı da biraz açalım çünkü son iki dakikamız kaldı su gibi akıp geçiyor program. E, tabii şöyle söyleyeyim o zaman son iki dakikada aslında hem e, iş dünyasında fırsatlar e, açmaya çalışıyoruz. Bu akademiden e, mezun olacak gençlerle birlikte akıllar stratejimizde birlikte çalışmak istiyoruz. Öyle de bir fırsat yaratmak istiyoruz. E, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabileceğimiz bir ortam yaratmaya arzu ediyoruz. E, çok küçük şeyi de belirtebilirim. Aslında biz geçtiğimiz sene e, Mece Samit etkinliğinde geleceği etki temasıyla bir samit gerçekleştirmiştik. Çok dünya meselesini masaya yatırmıştık. Orada da iki gün boyunca aslında farklı gençlik komitelerinden gençler yakından takip ettiler ve e, hayalini kurdukları bir geleceği e, bir manifestoya döktüler. O manifestoda da e, aslında görmüştük gençler e, daha somut adımlara, değişimi tetikleyecek somut adımlara ihtiyaç duyuyorlar ve gençlerin sesini daha çok... E, duyurmak istediklerini belirtiyorlar kendi seslerini ve bu anlamda da biz aslında iş dünyasının da bir paydaşı olarak en azından söyleyebilirim ki e, kritik paydaşlarımızla nereye gelip özellikle gençlerin ve dünyanın farklı kesimlerini temsil eden grupların taleplerine e, cevap verebilirsek onların ihtiyaçlarını duyabilirsek ve birlikte çalışabilirsek e, sürebilir bir yaşamı birlikte inşa edebileceğimize inanıyoruz diyebilirim. Evet e, bunu bir son söz olarak alıp Programı bitirelim. Kusura bakmayın. <gülüyor> e, sağlık sorunları yüzünden program boyunca sessiz kaldım. E, ama bitirirken tekrar devreye giriyorum. Çok geçmiş e, olsun tekrar. Sağ olun, teşekkürler. E, Şahik Hanım ve Zeynep Hanım hoş geldiniz. E, ve e, Damma sen de hoş geldin ve hoşça kal diyoruz şimdi. Diğer kandaydık Açık Radyo 95'te. Gelecek salı aynı saatte aynı yerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.